İnsanı sevmek Sevgi yaşatan bir iksirdir İnsan sevgiyle yaşar, sevgiyle mutlu olur ve sevgiyle çevresini mutlu eder İnsanlık sözlüğünde sevgi bizim canımızdır Biz birbirimizi onunla hisseder, onunla duyarız Allah insanları birbirine bağlamak konusunda sevgiden daha güçlü bir irtibat unsuru bir zincir yaratmamıştır. Aslında dünya köhne bir harabeden ibarettir. Onu taptaze ve canlı kılan sevgidir. Cinlerin, insanların sultanları, arıların, karıncaların, termitlerin bile kraliçeleri, bu sultan ve kraliçelerin de tahtları vardır. Krallar, kraliçeler belli yol ve belli usullerle seçilir ve gelir tahtlarına otururlar. Kimsenin intihabına ihtiyaç duymadan gelip gönüllerimize taht kuran bir sultan varsa o da sevgidir. Dil dudak, göz kulak, onun bayrağını çektikleri ölçüde birer kıymet ifade ederler. Sevgi ise kendinden kıymet Sevginin otağı sayılan gönül, onun sayesinde kıymetler üstü kıymete ulaşmıştır. Sevgi sancağının gidip önünde dalgalandığı kaleler, kan dökülmeden tepedilmişlerdir. Sevgi askerlerinin ulaşabildiği yerlerdeki sultanlar, muhabbet çerisinin sıradan birer neferi haline gelmişlerdir. Biz, gözlerimizde sevginin zaferleri, Kulaklarımızda onun davulunun... ...kösünün sesi... ...bir atmosferde yetişti. Gönüllerimiz hep onun bayrağının... dalgalanma heyecanı yaptı. Sevgiyle o kadar içli dışlı olduk ki... ...neticede hayatımızı bütün bütün ona bağlayıp... ...ruhumuzu da ona atadık. Artık biz yaşarsak sevgiyle yaşar... ...ölürsek sevgiyle ölürüz. Her nefeste... Bütün benliğimizde onu duyar, soğukta onunla ısınır, sıcakta da onunla serinleriz. Bizim harbu darbimizde güm güm sevgi davulunun sesi duyulur. Sulhü sükunumuz da yine sevgi mehteriyle şölenleşir. Bin bir fenalığın kol gezdiği şu fevkalade kirlenmiş dünyada, her zaman temiz kalabilmiş bir şey varsa o da sevgi. Onca sararıp solan gülendam şeylerin yanında hiç renk atmadan güzellik ve cazibesini koruyabilmiş bir dilber varsa o da yine sevgidir. Dünyada hiçbir millet ve hiçbir toplumda ondan daha gerçek, daha kalıcı bir şey yoktur. Onun ninniden daha yumuşak, daha sıcak sesinin hissedildiği yerlerde, bütün sesler soluklar kesilir, bütün enstrümanlar susar ve en tatlı nameleriyle sessizlik murakabesine dalarlar. Varlık bilinip görülme fitilinin sevgi çerağından tutuşturulması sonucu meydana gelmiştir. Eğer hakkın yaratmaz sevgisi olmasaydı, ne aylar, ne güneşler, ne yıldızlar meydana gelirdi Kainatlar birer sevgi şiiri Yerkürede bu şiirin kafiyesidir Tabiat kitabı ve ekosistemde her zaman sevginin gür solukları duyulur İnsani münasebetlerde de hep onun bayrağı dalgalanır durur İnsanlar arasında her zaman revacını koruyan bir akçe varsa O da sevgidir ve sevginin değeri kendindendir. Sevgi en saf altınla bile tartılsa ondan ağır gelir. Altın da, gümüşle de, değişik borsa ve piyasalarda her zaman değer kaybedebilirler. Ama sevginin kapıları her zaman bütün olumsuzluklara kapalıdır. Ve hiçbir harici müdahale onun iç ahengini bozamaz. Bugüne kadar bütün bütün kine... Nefrete, düşmanlığa kilitlenmiş canavar ruhlardan başkası da ona karşı koymayı, onunla savaşmayı düşünmemiştir. Bence canavar ruhları uysallaştırmanın biricik iksiri de yine sevgidir. Dünyevi zenginliklerin tesir alanının dışında nice problemler vardır ki, sevginin büyülü anahtarından başka hiçbir şeyle çözülememiştir. Zaten dünyada hiçbir değerin, sevgiye karşı koyması ve onunla rekabet etmesi de mümkün değildir. Altının, gümüşün, dövizin, çekin senedin kartelleri, hemen her maratonda muhabbet fedaileri karşısında nakavt ola gelmişlerdir. Evet, maddenin patronları, ...onca gürültü, patırtı, şov ya da ihtişama rağmen... ...gün gelmiş sermayeleri bitmiş, pazarları sona ermiş, ocakları sönmüştür ama... ...sevginin çerağı her zaman par par yanmış... ...ve ışık olup bütün gönüllere, ruhlara akmıştır. Muhabbet rahlesi önünde diz çöküp, ömrünü sevgi etmeye adamış talihliler... Hiçbir zaman sözlüklerinde kine, nefrete, gayza, koploya yer vermemiş... ...ve ölümleri pahasına da olsa düşmanlığa başvurmamışlardır. Vurmazlar da. Onların muhabbetle iki büklüm olmuş boyunları... ...her zaman sevgiye selam durmuş ve sevgiden başkasına kıyam etmemiştir. Hele onlar birer sevgi küheylanı gibi şahlandıklarında düşmanlık duygusu saklanacak in aramaya durmuş, nefret gayzından çatlamış, kin öldüren bir yutkunmaya dönüşmüş ve komplo gelip sahibinin boynuna dolanmıştır. Bugüne kadar şeytanın en tehlikeli oyunlarını boşa çıkaran bir büyü varsa, o da sevgidir. Nebiler, firavunların, nemrutların, şeddatların gayız ve öfke ateşlerini... ...sevgi kerserleriyle söndürmüşlerdir. Bütün hak dostları... ...şirazesi kopmuş bir kitabın eczası gibi... ...şuraya buraya saçılmış disiplinsiz... ...ve asi ruhları... ...sevgiyle bir araya getirmiş... ...ve insani münasebetler alışverişinde buluşturmuşlardır. Sevginin gücü... ...her zaman Harut ve Marut'un sihrini bozacak kadar aşkın olmuş... Ve cehennem ateşini söndürecek kadar da tesirdi. Bu itibarla da sevgi silahına sahip olan birinin artık bir başka silaha ihtiyaç duyacağını sanmıyor. Evet sevgi, namlusundan fırlamış mermi ve top güllelerini bile tesirsiz hale getirecek kadar güçlü. İnsanın insanları sevip çevresine alaka duyması, hatta bütün varlığı şefkatle kucaklayabilmesi biraz da kendini bulup bilmesine, kendi mahiyetini keşfedip yaratıcısıyla olan münasebetini duymasına bağlıdır. O kendi derinliklerini, kendi özündeki cevherleri duyup hissedebildiği ölçüde aynı hususların başkalarında da bulunduğunu düşünür. Hem yaratana nisbetin hatırına hem de mahiyetindeki cevherlere karşı kadirşinas davranma hissiyle her varlığı daha bir farklı görür, daha bir farklı duyar ve daha bir farklı değerlendirir. Aslında bizim birbirimizin kadrini bilip birbirimize karşı saygılı davranmamız, her birerlerimizde meknî ve meknûs bulunan cevherlerin bilinmesiyle yakından alakalıdır. Peygamber beyanı olarak kitaplara geçen mümin müminin aynasıdır sözünü daha da genişleterek insan insanın aynasıdır şekline getirip bu son mülahazayı o ifadeye bağlayabiliriz. Bunu yapabildiğimiz takdirde hemen herkes kendinde mevcut olan cevherler adesesıyla diğer insanlarda bulunan derinlikleri, enginlikleri, zenginlikleri sezip duymasının yanında bütün bu önemli mevhibelerin hakiki sahiplerine bağlanmasını da bilir ki bu da bütün varlık aleminde görülen güzellik ve cemal, sonra da sevgi ve alaka adına ne varsa hepsi ona ait demektir. Bu inceliği sezebilen bir ruh Mevlana gibi gel gel aramıza katıl biz hakka gönül vermiş aşk insanlarıyız. Gel gel bize katıl da Sevgi kapısından içeriye giriver. Giriver ve evimizde bizimle beraber otur. Gel birbirimizle, gönüllerimizle sarmaş dolaş olalım da kulaklardan, gözlerden gizli konuşalım. Güller gibi dudaksız ve sessiz gülüşelim. Tıpkı düşünce gibi dudaksız dilsiz görüşelim. Madem ki hepimiz biriz, birbirimize dilsiz dudaksız gönülden seslenelim. Madem ki ellerimiz kenetli, gel bu halden bahisler açalım. El ayak, gönül hareketlerini daha iyi anlar. Öyleyse gel dilimizi tutalım, titreyen gönüllerimizle konuşalım. Der ve gönül dilinden bize destanlar sunar. Bizdeki bu duygu derinliğini, bu insani alaka zenginliğini, ne Yunan ve Latin düşüncesinde, ne Grek ve Batı felsefesinde görmek mümkündür. İslami düşünce hemen hepimizi bir cevherin değişik tezahürleri şeklinde görür ve her birerlerimizi bir hakikatin farklı yüzleri şeklinde mütala eder. Zaten Allah birliği, peygamber birliği, Din-dil birliği, ülke-millet birliği gibi faslı müşterekler etrafında bir araya gelmiş insanlar, hadisin ifadesiyle bir vücudun ayrı ayrı uzuvları mesabesindedir. El ayağa rakip olamaz, dil dudağı ayıplayamaz, göz kulağın kusurunu göremez, kalp kafayla cedelleşemez. Eğer bunların bütünü bir vücudu tamamlayan unsurlarsa, biri iki görmek gibi bu çarpık müşahede de neyin nesi? Dünyamızın cennet haline gelmesinin ve cennet kapılarının ardına kadar açılmasının, açılıp bize buyurun edilmesinin önemli bir vesilesi sayılan aramızdaki birliği bozmak da neden? Birlik ve beraberlik Allah'ın muvaffak kılmasının bir yoluysa, bu ihtilaf ve iftirakın manası da neden? Ne zaman bizi birbirimizden uzaklaştıran duyguları, düşünceleri ruhumuzdan söküp atacak ve birbirimizi kucaklamak için yollara döküleceğiz? Ayrı ayrı mizaç ve meşrep gibi Allah'a ulaştıran yollar da mahlukatın solukları sayısıncadır. Herkes ayrı bir anlayışa, ayrı bir yoruma bağlanır, ayrı bir yoldan yürür. Ayrı bir köprüden geçer, ayrı bir merdivenle yükseleceği yere yükselir ve ayrı bir helezonla ulaşacağı zirvelere ulaşır. Herkes farklı namelerle koşar, Farklı enstrümanlar kullanır. Ama hepsi de hakkı hoşnut etmeye ve dünyayı cennetlere çevirmeye koşar. Koşma alanı bu kadar geniş ve hedef de her yola açıksa, bu hırgür de neden? Hele bir de hasımlarımız aramızdaki bu ihtilaf ve düşmanlıkları aleyhimizde değerlendiriyorlarsa. Konuyla alakalı düşüncelerimi bir şairimizin şu enfes sözleriyle noktalamak istiyorum. Zen merde, civan pire, keman tirine muhtaç. Eczai cihan cümle birbirine muhtaç.